Hazırlayan ve sunan... ...Cüneyt Ceben Ayan. Merhaba. Ben Cüneyt Ceben Ayan. Bugünkü konuğum... ...Ahmet Ilgaz. 94.9 Açık Radyo'da Erguani İstimbatu dinliyorsunuz. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünkü filmimiz... Alexander Payne'in Schmidt hakkında... ...About Schmidt adlı filmi. Ama istersen önce sen... ...belki tanımayan... E, ...dinleyicilerimiz vardır. Marmara Üniversitesi'nde... ...İletişim Fakültesi'nde öğretim... ...görebilisiyle evet. Ya. Tamam. Bir de ben klasik... E, ...açılış cümlelerimi... ...tekrarlayayım yine. E, bu programda biz spoiler vermekten kaçınmıyoruz. Bir film hakkında konuşurken... E, ...işte... Sonunu açıklamaktan ya da işte ne bileyim ben. Dönemeç noktalarını söylemekten falan kaçınmıyoruz. Çünkü seyrettiğinizi varsayıyoruz. Ama yakın zamanda seyretmemiş olabilirsiniz diye kısa bir özet geçmeye çalışıyoruz. Ben bu özet geçme işini sana vereceğim Ahmet. Alayım ama ben biraz da Alexander Payne'le gireyim diyorum. Ha, Çünkü ya da ben neden seviyorum belki falan bu filmi neden seçtim. Esasında ben ilk seyrettiğimde... Yani ...bir Alexander Payne filmi... ...About Schmitt'te. 2003 e, yılı... ...2002 yapımı da biz 2003'te seyrettik. Belki de aynı salonda seyrettik beraber seninle. Bu basın gösterimi sırasında. Olabilir. Beni çok vurdu, çok etkiledi. Fakat sağa sola baktım... ...çok fazla bir şey yok. Kıpırlanma falan yok. Ya yani işte falan diye. Zaten... ...girdi şeye de... E, vizyona ve yani öyle çok fazla ses getirmedi şey olarak, vizyon olarak eleştirmenlerden de tabii hatırlayamıyorum şimdi herkesin şeyini okumadım ya. eminim daha ciddi alanlar vardı ama sanki fazla ciddiye alınmadı gibi geldi bana işte Jack, Jack Nicholson'ın filmlerinden bir tanesi gibi şey yapıldı fakat benim çok hoşuma gitti nereden gitti onu düşünürken sanırım şey yani orta halli E, ...ya da Burjuva mı diyelim ya da işte e, şey refah toplumlarının batılı Amerika'nın, e, Avrupa'nın orta halli e, şeyinin drama esasında. Orta halli e, ailesini ya da kişis bireyinin dramı belki de oradan beni e, vurdu. Ben de biraz araştırdım Alexander Payne'i daha sonra daha eski filmlerini izledim falan. 61 doğumlu kendisi de Nebraska'lı zaten film de Nebraska'da Omaha e, şehrinde geçiyor. Ee, ...Yunan asıllı bir Amerikalı... ...61 doğumlu yani aslında ...işte bizden biraz... ...belki işte neyse yaşları fazla şey yapmayalım da... Benden, Öyle... <gülüyor> Benden biraz küçük değil evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir yaş küçük ben. Yani. Ee, şey, kendisi işte eğitimi de var... ...işte master'ı falan var... ...filmde Amerika'da fakat... ...ilk filmi Stizan Root diye bir filmi... ...daha sonra işte election... ...filmiyle Matthew Broderick ve... ...Rise Willerspoon'un seçim... ...99'da bayağı o bir ses getiriyor ve e, esas çıkışı da bu About Schmidt'le başlıyor. Evet şeye girelim o zaman yani daha sonra Sideways'le falan birçok e, filmiyle... ...daha sonra işte Nebraska geçti ya da bu sene esasında... ...Nebraska'la The Descendants, George Clooney'nin oynadığı filmlerle falan... E, ...bayağı bir popülerlik kazanıyor ve çok adaylıkları var şeyde. E, Oscar'lar olsun, altın küre olsun... E, ...About Schmidt... E, ...Nebraska'ya geri dönelim gene... ...belki şunu evet. söylemek lazım... ...bir tek hani Oscar Amerikan sinemasının sevgilisi değil... ...aynı zamanda Avrupa sineması da seviyor... ...Kan'da işte Nebraska... ...Altın Palmiye'yle evet, adaylar... ...doğru evet... Hmm. E, ...öyle diyelim yani biz... ...baştan pek yakalayamadık evet. sanırım... E, ...nasıl bir e, yönetmenle karşılaştığımızı... ...yani işte... ...şey olarak genel... ...eleştirmenler olarak... E, Abahat Schmidt, e, Nebraska'da geçiyor. Ama yani orası da neresi? İşte onların Midwest dediği, orta batı. Fakat coğrafi olarak düşündüğümüz zaman Amerika'nın tam ortası, hafif kuzeyi. Hatta biraz doğuya kayan bir ortası. Hı hı. E, işte güney de değil tam. Çünkü güney biraz daha kültür farklılığı var. Fakat bu orta batının özellikle sahil yerleri değil. Yani Chicago belki merkezi diyebiliriz ama Chicago tabii bu orta batının iyi bir merkezi şey örneği. Diğer yerleri genel olarak e, işte çiftçilikle geçinen e, eğitim olarak çok yüksek bir eğitim seviyesi olmayan orta gelirli ve fakir arası muhafazakar, renksiz bir toplum olarak bilmiyor. Dindar, hatta bazen dinci, ırkçılığa da varabilen bazen şeyleri oluyor. Belki güney kadar olmasa bile Ve sıkıcı ovada falan. Belki de bizim e, yani doğru bir benzetme olur mu bilmiyorum ama işte bizim Afyon'dan Malatya'ya kadar <gülüyor> yine orta Anadolu e, e, geniş bir şeye falan. şey Yani oradaki algısı da öyle. Midwest diye çok kullanılan bilen. Derin Amerika gibi bir şey yani. Evet. Yani bir zamanlar Amerika'da çekilse evet. orada çekilmesi gerekir belki. Evet sahilleri olmayan. Gerçi bir zamanlar Amerika'da çekildi orada çekildi. Çekildi Çekilmedi. <gülüyor> <gülüyor> New York'ta. Ee, film e, orada açılış yapıyor Ben zaten e, Bu filmde çok seyrettim Çünkü derslerde falan da bazen senaryo ile ilgili e, olarak da gösteriyorum Minimalist bir film Yani böyle bağırmıyor Neyse ben gireyim hemen konuya Zaten pat diye böyle ilk e, plan olarak şeyleri görüyoruz Nebraska'nın böyle kasvetli havasını görüyoruz e, Betonlaşmış bir mimariste var Çirkin evleri e, Yolları falan Bir taraftan da işte e, bir uzaktan bir gökdeleni görüyoruz. gelerek yaklaşıyoruz o gökdelene. Woodman diye bir şirketin binası. Daha sonraki e, sahnede de bir adam Jack Nicholson e, yani Warren Schmidt adı e, masasında oturuyor ve saate bakıyor. Saatte 5'e doğru geliyor. E, şeyler de toplanmış falan. E, kutular orada. Masa falan tertemiz. Belli ki bir ya taşınacak öyle bir şey. Ve zaten Saniye tam 12'ye gelince adam kalkıyor yerinden. İşte yağmurluğunu giyip çıkıyor dışarı kapına ve jenerik öyle başlıyor. Bence çok güzel bir hem önce setting dediğimiz işte zaman ve yeri tanıtarak başlıyor film. Daha sonra da karaktere görüyoruz ve ona başlıyor Emekli oluyor. Daha sonraki sahnede de emeklilik sahnesi ee, bir şirket yemeği orada işte. Fakat bu şirket yemeğinde inanılmaz bir... Ee, yapmacıklık diyeyim belki de inanılmaz demeyeyim inanılıyor artık bizde <gülüyor> bildiğimiz <gülüyor> şeyler fakat e, yani bir yapmacıklık herkes böyle e, klasik birileri çıkıyor konuşma bir de Amerikalılar çok sever ya böyle konuşma yapmasını falan böyle her okazyonda evet. evet evlilik bilmem neyse. zaten o da var hmm. daha sonra i̇şte ge ge önce bir tane onun yerini alacak genç daha sonra da daha yaşlı onun yakın arkadaşı olan bir şirketten biri konuşmayı yapıyor F fakat adam sıkılıyor bu Warren Şimid. Hatta sıkıntısını belir etmek için de yani filmde çıkıyor şeyden. Zaten otel gibi bir yer. Orada barı var. O lokantının yemek yedikleri yerden çıkıp tek başına kendini bir vodka falan söylüyor. Böyle bir. Yani esasında çok da şey değil. Eğlendiği bir yerde olmadığını falan anlıyoruz. Neyse sonra eve dönüyor falan. şey ailesini falan da tanıyoruz. Bir tane kızı var. Evlenmek üzere olduğunu anlıyoruz. Ve yani esasında klasik Wasp Amerikan e, orta sınıf insanının tam temsilcisi e, aile sahibi bir tane kızı var. İş sahibi ve bütün hayatı boyunca da aynı işte geçirmiş. E, yani esasında toplumdan beklenen neyse e, belki de ailesinden falan yerine getirmiş. Fakat emeklilikle birlikte bir şey anlıyor ki esasında elinde avucunda hiçbir şey kalmamış. Yani şöyle bir şey emeklilik hayatıyla birlikte daha sonra zaten tekrar bir işe gitmek istiyor. İşe gidip hani bu genç ...çocuğa bir şeyler öğretin falan diyor ...orada da biraz kibarca... E, ...yani kovulmuyor ama kibarca... E, ...bir sana ihtiyacımız mı? yok artık falan gibi... ...zaten o topladığı şeyleri de... E, ...kutuları da bir bakıyor... ...şirketin deposunda duruyor... ...belki de çöpe gidecek onlar... ...kimsenin umursadığı yok falan... onu ...ve o gerçekle yüze ...ama tabii kendisi yüzleşemiyor ...karısı sorduğunda buna... ...evet çok bana ihtiyaçları vardı... Ve ben de yardımcı oldum. Neyse ki gitmiş mi ki gitmişim falan diye. Kendi kendini kandırarak. Fakat e, işi de yok. Bakıyor inanılmaz bir sıkıntı halinde. E, ne yapacağını bilmiyor. Neyse e, bu arada tabii işe de gittikten sonra e, reklamda televizyon reklamında bilmiyorum biraz uzun anlatıyorum galiba ama önemli bir şey bu. Televizyon reklamında bir e, şey görüyor bir vakfın ya da bir derneğin. Afrika ve fakir ülkelerdeki e, çocuklara özellikle yetim çocuklara falan yardım dağıtan bir e, örgütün reklamı var ve diyor işte siz de lütfen şey yapın. Bu, bu, bu da bu arada bunu telefon açıyor ya da işte e, şey başvuruyor ve ona bir mektup geliyor bu arada. Zaten o mektupu a, aldıktan sonra işte para vermeye niyetlendiği Gün şeye gönderdiği zaman, e, postaneye gittiği zaman dönüşünde karısının evde öldüğünü hı hı. görüyor. Şimdi karısı da ev e, yavaş yavaş esasında bütün dallar gidiyor ve esasında hiçbirinde bir işe e, yaramadığını demeyelim de ben hayatın ne kadar boş olduğunu önce işten ayrılıyor ve işte esasında hiçbir fark yaratamadığını görüyor. Daha sonra e, karısı gittikten sonra dolaplarını karıştırırken falan bazı mektuplar geliyor ve e, en sevdiği Belki de işte en yakın olduğu iş arkadaşıyla arasında bir... E, aşk yaşanmış. Aşk yaşanmış <gülüyor> olduğunu tabii karısı ölmüş. E, fakat tabii bu, bu da esasında boşmuş falan gibi. Yani bütün kaleleri yavaş yavaş yıkılıyor adamın. Bir şey söyleyeyim mi? Yani tabii. başka konularda da gireceğim de. E, bu son ne Nebraska'da değil pardon. E, descendantsta yani senden bana kalan. Diyordun. Onda da vardı. Değil Aynı mi? hikaye. Tabii tabii. ...yani e, hatta... ...iki film hakkında ben bir yazı yazmıştım... ...bastırıp getirmeye çalıştım... ...bastıramadım her nedense... ...printer almadı... E, ya ...iki film neredeyse birbirine... ...o kadar örtüşüyor ki... Daha ...yani ki... kadının ölmesi... Işte kadının ...yani eşin daha doğrusu... ...ölmesi... ...ve eşin bir aşığının olduğunun ortaya çıkması... ...diğerinde eş komaya giriyor... ...yani bitkisel hayat öldü gibi bir şey... ...ve onun da bir... ...sevgilisinin olduğu ortaya çıkıyor... Ve başka şeyler de var paralellikler de var. Onlar da şey oldukça gireriz icabında. Ferzan Özpetek'te falan da vardır. <gülüyor> Aynı şey ee, benzer. Bu Louis Begley'in romanından bu About Schmidt. Fakat burada tabii daha ufak bir şey bu. Yani o Descendants'ta tam ana temayı oluşturuyordu bu. Burada bir ufak bir e, hikaye diyelim. Karısının kaçama. Evet, Karısının evet, öldükten sonra. On, yani şey yapmıyor daha sonra. Yani onun üzerine pek fazla takılmıyor. Ama belki de şöyle bir özelliği olabilir mi? Bu kadının e, zaten sevmediği eşinin diyelim e, pek de sevmediği. E, ölümünden duyduğu rahatlamayı e, bir anlamda meşrulaştıran bir işlevde görüyor. Doğru. Ben evet. Sevmediği, evet sevmediği birkaç kere zaten çok güzel bir şeyi var orada bazen e, yatarken diyor bazen uyanıyorum diyor. Yanımda yatan bu yaşlı kadın evimde ne arıyor falan <gülüyor> Evet yani. Tabii belki kadından onun hakkında öyle düşünüyor. Bence biraz o... Ve o, o, kadın, kadın, evet. o kadın şeyde de oynuyor. Nebraska da Evet, evet. Doğru. Eş. Evet. Aynı anne yani anne eş gibi evet. neyse onu oynatıyor hep. Evet. Orada yalnız bence... ...kadınla değil derdi esasında... ...bence biraz aile kurumuyla da ilgili... ...ya da işte bu kadar uzun süreli bir... ...ilişkiyle... Hmm. E, ...alıp veremediği var yazarın diyorum... ...ya da yönetmenin... ...çünkü bayağı e, orijinal romandan değişmiş... ...öyle mi? ...yani e, öyle tabii... E, ...biraz daha farklı yerleri yani... ...bayağı kendi şeyini değiştirmiş biraz... ...öykü Alexander Payne... ...valla nerede kalmıştık... ...şey yap araya bir şey girelim Karısının... mi? Karısının... E, ...ha, ha, ha. E, tamam girelim aslında... E... Filmden bir şarkı şarkı demek biraz doğru değil ama Eric Satin'in e, filmin soundtrackinde yer alan Dördüncü Gnost yine çalalım. Merhaba ben Cüneyt Cebenayan, konuğum Ahmet Ilgaz Alexander Payne'in About Schmidt ya da e, Schmidt hakkında adlı filmini konuşuyoruz. Evet, şey öykü yarıda kalmıştık. Evet, karısının da e, böyle bir kaçamağını aldattığını öğrendikten sonra... E, ha bu arada ben şeyi de geçtim. Karısıyla bir e, kahvaltıları var bu şeyden ertesi günü. <gülüyor> e, emekli olduğunun ertesi günü. Neden önemli bu? Şeyde bir karavanda. Çünkü... E, niyetleri. Emekli olduktan sonra karavan almışlar. Dolaşacaklar Amerika'yı. E, fakat tabii kadın ölünce e, dolaşamıyorlar. Adam karavanla kalıyor ve zaten kadın öldükten sonra da adamın da herhalde hiç böyle bir ev toplamaya da şey e, yetileri olmadığı için, kadın yaptığı için o işi tipik bir şey yani. E, Erkek. Evet. <gülüyor> e, ev zaten bir çöp eve dönüşmüş durumda. Artık öyle bir hale geliyor ki evden ...kaçıyor, karavanda yaşamaya başlıyor... ...karavanda çöp haline <gülüyor> <Getiriyor. gülüyor> ...hiç toplamayayım bari diyor... ...e daha sonra da karavanla... E, ...sıkılıyor artık çıkayım diyor... ...çünkü yapacak bir şey, hobisi de yok... ...böyle bir... E, ...yani kendini işe vermiş, aile falan... ...işte neden istendiyse onları yapmış... E, ...ve... ...aslında düzene göre gayet evet, yapılması gereken... Tabii. ...her şeyi yapmış ama... Evet, ...ortada bir ama, boşluktan başka bir şey evet, yok... ...yani bakıyor ama sonunda işte iş de boşmuş bakıyor aile dediğimiz işte karısı da boşmuş kızı da zaten istemediği biriyle evleniyor evlenecek ben yani karık kızın istemediği değil de herşmitin her, babanın istemediği biriyle evleniyor ve onu söylemeye çalışıyor falan fakat dinle ama şeye gidecek Sonuçta ee, işte kızın düğününe gidecek bari erkenden gideyim diyor biniyor karabada zaten bir hafif bir yol filmine dönüşüyor burada hı hı. film. Bu arada karavanı aslında kendisinin istemediğini de hatırlıyorum. Sanki karısı istediği için almış gibi öyle Hatta şey böyle karısı biraz daha pahalısını istemiş falan ha, şey yapmışlar şey. falan. Evet. E, yani o arada zaten hep şeyler var. Bu böyle biraz cimriliği de var ha. adamın ama yani haksız da değil bazı yönlerde. Çünkü mesela böyle devamlı fazlası isteniyor ya. Cenaze şeyinde tabii çok ilginç böyle işte cenaze Tevazı matçısı mı diyelim artık orada tabi Hristiyan Aha. şeylerde şeyleri anlatıyor anlatıyor böyle devamlı bir sürü e, fatura kabarıyor böyle yani hiç düşünmediğiniz yerlerden binlerce dolarlar falan böyle adam sonra işte diyor e, arabayı da diyor işte biz cenaze arabasını işte kirası şu kadar kullanıyoruz falan e ben kullansam olur mu falan <gülüyor> zaten trajikomik bir film aslında yani Lebowski'de de şey deniyor sonuçta. Ee, ...bir ne... ...sirgil kutusuna mı ne koyarlarmış? Ha, evet evet <gülüyor> abi. Ucuz bir Ol, şey, ucuz kutuya evet, falan koyar. Evet. Ya bu zaten evet... E, ...Libovski'den iyi oldu. Şey... ...Fargo'yla da benzeyen bir film aslında. Yani o Fargo'nun... ...coğrafyanın... ...insanları şekillendirmesi falan... ...burada da böyle girişi... ...Nebraska'nın falan o, o da orta batıdır. Bu da orta batıda geçiyor. Neyse... Okey. ...oraya girmeden... ...Peptin Dağı mı? Hı -hı. E, şey... Yani bir trajikomik hatta bir küçük komik komik bir öyküsü de var bunun. Şeyde Altın Küre'de en iyi dram oyuncusu ödülü alınca bu filmde Hı. vasıtasıyla şey. E, Jack Nicholson ya diyor ben komedi oynuyoruz zannediyordum diyor <gülüyor> zaten. Hayır onu espri olsun diye yapıyor belki ama Hı -hı. esasında gerçeklik payı da var. Trajik Kara komik. komedi yani. Kara komedi evet çok güzel. Ondan sonra Cima nerede kalmıştık? Evet cenaze masraflarında falan öyle bir espri yapıyor. Evet bu yol filmiyle çıkıyor yola hap. Yolda önce bir e, kızını arıyor. Hani erken geliyorum falan ben yola Kızı pek yüz vermiyor buna. Çünkü işte o e, müstakbel eşinin ailesiyle falan orada hazırlıklar yapıyor falan. Seninle uğraşamam falanını kibarca söyleyerek. Ayağım, ayağıma dolanma. Evet diyor ve e, bunun üzerine bu da ne yapayım dolaşayım falan diyor. Önce doğduğu evi görmeye gidiyor. Bir bakıyor doğduğu evde lastik e bayisi var. <gülüyor> Lastik bayı diyor ben burada işte bizim şey yapardık falan. Sonra üniversitesine falan gidiyor. Öyle biraz dolaşıyor. O arada böyle bir şey Karaman Parkı'na giriyordu. Bir çiftle tanışıyorlar. işte. marka meraklısı. işte hangi karavan kaçıncı model falan. Adam diyor ki gel bizde yemek geliyor. Ye. Karım çok güzel yemek yapar. Orada akşam yemeği yerken biralar bitiyor. Adam koca giderken kadınla işte Jack Nickels'ın ...baş başa kalıyorlar. Konuşurken falan kadın böyle sen diyor çok üzgün bir adamsın diyor. Gel seni bir kucaklayayım falan derken adam böyle heyecanlanıp falan onu öpmeye kalkıyor. Kadın da tersliyor onu. Esasında burada şeyi anlatmaya çalışıyor. Adam yani o kadar yıllarca evlilik hayatında kalmış ki esasında bu tür ilişkileri falan da pek çözemiyor. Yani şey yapamıyor ve bir kadın böyle yaklaşınca hemen zannediyor ki bir cinsel bir şey yaşamak istiyor ve ben de onu yaşayacağım. ...ya yani orada zaten bir garip bir... E, ...seyirci de böyle bir rahatsız oluyor bence... ...kadın da rahatsız oluyor, adam da rahat, ...adam kaçarak gidiyor zaten... ...ama güzel çok vermiş... Utanıyor ...evet utanıyor... Ee, ...güzel vermiş yani orada hmm. o hissiyatı falan... Ee, ...hatta adam gelmeden... <gülüyor> ...arabaya binip, karavanına binip... ...kaçıyor, yolda falan görüyor... ...selam veriyor adam o... ...basıyor adam, gidiyor... Birey, <gülüyor> ...sonra işte... E, ...en sonunda şeye... ...biraz oyalandıktan sonra dönüyor... Dönüyor diyorum pardon e, varıyor e, kızının e, şey yapacağı yere. Kızın tabi ailesi de çok cümbüş bir aile. Kathy Bates oynuyor e, şeyin damadın annesi rolünü. Damat da e, ilginç bir kişilik. Onu da e, valla ismini hep unuttuğum ve şey yaptım neydi? Dermot Mal Malroney. Bu da Bay My Best Friend's Wedding'de Julia Roberts'la oynamıştı. En iyi arkadaşım evleniyordu. Oradan bilirler. O oynuyor ve çok iyi bir bir e, su yatağı satıcısı. <gülüyor> Fakat böyle devamlı piramit şiğim dedikleri işte onların e, saadet zinciri şeylerine böyle kapılıp para kaptıran ve etrafındakileri de para yaptırtılar. Loser yani tam. Tam bir loser evet. E, o yüzden Zaten adam... nedense bu e, su yatağı denilince akla bir loserlık. Evet, Gelmesi zaten, gerekiyor yani. Çünkü e, e, artık kalmamış şey. Su yatağı olayı bitmiş. Öyle bir 5-6 senelik ya da 10 senelik falan bir şey. Yani, Sonuçta evet. iyi olmadı. yani o evet. meslek olarak. Amerika'da gitmiş o yani. Neyse bu e, tek dalı kalmış adamın ve şey yapmak istiyor. Kızını döndürmek istiyor. Hatta ne yapayım ne edeyim falan diyor. Fakat konuşuyor kızıyla bir konuşma yapıyor. Kızı diyor ki yok diyor sen diyor. ...yarın geleceksin... ...beni hiç umursamadın diyor hayatım boyunca diyor... ...yarın geleceksin düğüne diyor... ...ve benim için çok iyi bir... E, şey ol, ...baba olacaksın... ...ve orada güzel konuşacaksın diyor... E, ...bu şekilde anlaşıyor ve... Yani ...son ayağını da kaybediyor... Hayatının e, şeyinin, oyununun. Ve bu şekilde e, artık... Ve hakikaten filmisi... de rolünü oynuyor Şimit, Warren Şimit. Yani gerçekten evet, güzel gerçekten. bir konuşma Evet, gerçekten. Güzel yapıyor. bir konuşma yapıyor. Halbuki evet. insanlar hakkında son derece aşağılayıcı düşünceler... Tabii tabii. yani lazım. E, e, çünkü böyle bir... Esasında onlarında da bir e, eleştiri var. Yani onlar da böyle bir özgürlük, çiçek çocuk e, zamanından kalma tipler. Ketip annesi. Etsi, annesi işte... Şey falan işte çocuk da öyle yetişmiş falan damadın ama böyle annesi. tam oturmamış bir aile falan böyle bir devamlı bir aralarında kavga çekişme. Ee, özellikle eski kocasıyla falan eski kocasının şeyi orada falan yeni karısı falan böyle garip bir e, şey zaten bir e, çok güzel bir e, jacuzzi sahnesi var orada. Ve Katie Bates Jack Nicholson aynı jacuzziye giriyorlar yani damadın annesiyle. Getir Get beste. Best evet, ıplak giriyor. Bir Jack Nickels'ın böyle bir gözler paltası <gülüyor> Açılıyor ama yani biraz korkudan. <gülüyor> Çünkü kadın böyle çok rahat cinsellik konusunda ve saldırmaya meilli. Ve hatta işte biraz bacaklarına falan da önce Jack Nickels benim gitmem lazım falan diye apar topar kaçıyor. Roller değişiyor sanki karavanda yaşananla. Evet, evet. Ve esasında orada biraz şaşırtıyor da yani bu kadar eee Hani böyle bir şey yaşamaya meraklı bir adam. Neden burada? Tabii Katie Bates orada. Yani de iyi bir oyunculuk gösteriyor. Çok iyi oynuyor ve cidden bir saldırgan bir şeyini veriyor bize. Korkulacak bir kadın. Yani diğerinde bir anaçlık var çünkü. Diğeri dediğim. O otoparktaki. Otoparkta, evet, trailer parkta. ...karşılaştığı kadında... ...bir anaçlık var, bir evcillik var... ...bir gel seni kucaklayayım... ...diyor bir anne şefkatiyle... ...bu o ona kaptırıyor... kendisine ama burada öyle değil... ...burada bir e, cinselliğine tamamen... ...sahip bir ve onu... ...başkası üzerinde... ...uygulayan bir kadın var mı? Evet yani biraz daha erkekleşen bir... ...sani roller değişiyor evet, derken evet orada evet. bir... ...orada... E, ...o... Yani şöyle diyeyim. Belki birinci de kendisini bir çocuk, anne kucağında bir çocuk gibi hissederken diğerinde gerçek yetişkin bir kadının karşısında e, kalmış bir e, utangaç bir adam olarak. Ve edilgen yani. belki. Ve evet. Edilgene. Yani bir sanki tacize uğruyormuş durumuna. Bence orada o rollerin değişme olayı e, çok doğru. Yani ondan dolayı bununla da yüzleşmeyi bilmediği için, baş edemediği için bir erkek olarak hı hı. E, bence orada ondan Korkarak e, kaçıyor. Hadi zaten şarkı daha çalalım mı? Evet. Ortalarına ya da bir filmi, filmi bitirelim diyorum. Bitirelim. Ya. Peki tamam devam edelim. Filmin sonunda esasında şey oluyor. Yani son kısmını bırakalım. E, evine dönüyor ve evine döndüğünde çok... Döndüğünde de güzel bir konuşma yapıyor. E, o konuşmayı sonra... E, şeyin arkasına saklayalım. Yani sonuçta kız düğün, evleniyor. Düğün konuşmasını biliyorsun Yok yok. Düğün konuşması bitiyor. Ha. Evine dönüyor. Evinde işte yoldaki biraz maceralı. işte onu kurgu yaparken görüntüleri biraz o konuşmanın daha doğrusu. Afrikalı mektup, çocuğa yazdığı mektupları. Yazdığı mektup tabii tabii. Onu, o son mektubu çok e, güzel bir mektuptur. Onu şey yapalım. Nugdugu muydu Endugu, evet. Nugdugu. Nugdugu evet. Endugu. evet. Ya, filmde zaten bir dız ses ya da kafa sesi mi deniliyor? Ona evet deniliyor evet. Kafa sesi, e, mektup yazarken e, o mektuplarını... mektupları hep onun ağzından dinliyoruz film boyunca evet. zaten o dugunun ya şimdi, mektuplarla biraz Schmidt'in beynine giriyoruz. Evet şimdi o mektubu da bir, bir, bir esasında bir parantez açmak lazım. İlk mektuplarında falan hissediyoruz ki bu ikiyüzlük işte iş yerinde olsun işte ya da işte aile arasındaki ilişkilerde olsun. bir anda kayboluyor bu adam Hendugu'ya mektup yazarken ve Hı -hı. bütün içindeki bütün e, siniri, e, pasif agresifliği belki de E, mektuplarına yansıtıyor ve çok daha samimi bir şekilde neler hissettiğini, karısı hakkında ne hissettiğini, işte kızı hakkında ne hissettiğini, iştekiler hakkında ne hissettiğini çok samimiyetle Endugu'ya yani hiç tanımadığı 6 yaşındaki bir çocuğa tabii o biraz işte psiko, psikolojik şey diyelim yani bir e, seans gibi, terapi hı hı. seansı gibi e, kendisini e, içini dökmesi falan. O çok önemli bir şey yani en yakındakilerini e, dökemezken En uzağında tanımadığı birine tabii çok daha rahat e, dökebiliyor. ve bence film... psikologlarla ilişkimiz de biraz öyle değil evet, mi? Yani evet. en yakınımızdakilerle konuşamadığımız bir sürü şeyi evet. hiç tanımadığımız ve tanımamamız da gereken işin mantığı gereği öyle olan bir adama ya da bir kadına anlatıyoruz. Tabii o, orada zaten o şeyi görüyor yani psikoterapi görevi görüyor o mektuplar onu. Hmm. Ee, neyse onun da sonunu şey yapalım son mektubunda. Tamam Ee, biz bu sefer biraz bir değişiklik yaptık. Ee, bugüne kadar hemen hemen hep hemen, hemen istisnaları oldu. Bugün de bir istisna olacak. Ee, filmden müzikler çalıyorduk. Bu sefer o dönemden bir albüm. ya yani filmin çıktığı 2003'den. Evet 2002'de Amerika'da da Türkiye'de çıkışı 2003. Benim de çok sevdiğim bir grup. Belki de en sevdiğim. stiliden. Ee, bir geri dönüş yaptılar 2000 yılında Grammy'ler aldılar. Bu da o geri dönüşten sonra 2000'den sonraki 2003'te aynı e, dönemde. Esasında ben ikisini birlikte biraz da o yüzden şey yaptım. E, aynı tarihlerde olduğu için. E, Everything Must Go albümleri var. Onu dinleyelim dedim. Biraz da ben e, e, söyledim, e, önerdim Cüneyt'e. Oradan e, Things I Missed The Most adlı şarkıyı dinleyelim. 94.9 Açık Radyo'da Erguani Eastern Bot programındayız. Ben Cüneyt Cebenoyan konuğum Ahmet Ilgaz'la birlikte Alexander Payne'in Schmidt hakkında adlı filmini konuşuyoruz. Evet sonuna gelmiştik filmin. Sonunda da işte kızını evlendirdikten sonra evine dönerken bu Endugu'ya yazdığı mektup koruması e altına aldığı Afrikalı çocuğa. Evet e Afrikalı çocuğa yazdığı mektup da bazı ...esasında filmin belki de özetini e, okuyoruz. Yani adam e, şunları söylüyor. Ben diyor hayatımda diyor ne gibi bir değişiklik, farklılık yaratabildim hayatta diyor. E, dünya benim yüzümden daha iyi olabildi mi? Sanmıyorum diyor. Zayıfım diyor ve ben bir başarısızlığım diyor. Yani lamicimi yok bunun diyor. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Yakında öleceğim. Belki 20 yıl, belki sonra, belki yarın diyor. ...ama fark etmez diyor, ben, ben öldüğüm zaman ve beni tanıyan herkes öldüğü zaman diyor... ...artık diyor sanki hiç var olmamış gibi olacağım diyor... ...çünkü hiçbir e, şeylik, farklılık yaratamadım diyor hayatta diyor... E, ...benim bildiğim yok böyle bir farklılık diyor... ...tabii bunları e, giderken hatta e, dönerken e, evine bir taraftan... ...evine girişine falan üzerine bindirilmiş ses olarak, bir kafa sesi olarak... E, mektubu alıyor tabii. E, şeyi, bu gönderdikten sonra e, mektup gelmiş şeyden. E, bu Afrika'dan, Endugu'dan. Hı -hı. Daha doğrusu Endugu'nun e, şeyinden, e, bu derneğin rahibe, çalışan rahibelerinden biri. Endugu'nun nasıl olduğunu ve gözlerinin biraz kötü olduğunu fakat onun verdiği şeyler sayesinde doktora ulaştığını ve Hı -hı. o yüzden de şimdi iyileştiğini, çok da iyi olduğunu söylüyor ve hatta bir resim Daha okuyamıyor. Yazması yok ama diyor. Resim yapmayı çok seviyor diyor. O yüzden size bir resim yaptı diyor. Ve işte en dugu bir onun çöp adam şeklinde bir de kendisini yapmış. El ele tutuşmuşlar falan. Schmidt bunu görünce ee, duygulan hatta ağlamaya başlıyor. Yani esasında yaratabildiği, yapabildiği tek değişiklik, farklılık en dugu üzerinde olmuş. Bence bu tabi sembolik olarak çok güzel bir şey. Yani belki yabancılaşma falan benim aklıma geldi. Yani kendi hayatımızın işte hayhuyuyla, hayat gaileleriyle o kadar meşgulüz ve bize istenen işte ya da önümüze çizilen yolları e, da gitmek, o patikaları e, gitmekte o kadar e, meşgulüz ki esasında hayatımıza dışarıdan bakamıyoruz. Ne kadar belki de e, sıkıcı ya da işte şey e, monoton hayatlar yaşadığımızın farkında, belki de değiştiremeyeceğimiz bir şey olduğu halde kendimizi çok özgür ve e, işte kendi istediklerimizi yapıyor gibi düşünüyoruz. Halbuki başka yerlerde, belki çok uzaklarda, bizim böyle umursamadan 20 doları böyle işte bir yemek harcadığımız parayı çok büyük işler yapabilecek, faydamız dokunabileceği insanlar var. Hayatımızı değiştiremeyebiliriz belki ama. Tabi evet. orada bayağı bir siyasi bir şey de var. Ucu açık, etrafı açık olan. Ee, bu, bu şekilde bir bitiş. Beni çok etkilemişti. Ee, çok hoşuma gitmişti. Zaten bazı görsel, mesela bir planda o dönerken eve dönerken şeyde bir yanda bir ineklerin olduğu bir kamyon kamyonla hı hı. karşılaşıyor. Yanına beraber gidiyor ve o ineklerden biriyle bakışıyor. Esasında orada tabii sembolik yani. Şey gibi, ot gibi yaşıyoruz ya da işte inekten bir farkımız yok falan ya da herhangi bir ...gibi bir benzetme... ...ben orada... E, ...hissetmiştim ve tabi bunlar hoşuma gidiyor... ...böyle ufak tefek arada böyle... ...tabi esprileri de güzel arada şimdi bunların hepsini... ...tek tek şimdi hatırlamak mümkün değil ama... Evet, e, ...bir evet. de ben Jack Nichols'ın... ...oyunculuğunu çok sevdim... E, ...Jack Nichols'ın Tabii ki çok iyi kendini... ...kanıtlamış e, bir oyuncu fakat... ...birçok rolünü sanki... E, ...ezbere oynuyor... İşte o the, it, it gibi. Evet ...sol eliyle oynuyor ya da derler... <gülüyor> ...ben <gülüyor> seni sol elimle yenerim falan... Yani otomatik pilotta gibi... ...burada çıkmış ondan. Tabii bence yönetmenin de büyük e, etkisi var. E, şey demiş ona... ...küçük bir adamı oynuyorsun demiş burada. Yani fazla şey yapma ve onu başarmış. Genelde böyle çok etkin... ...dominant bir aktördür. Yani evet. işte e, sahneyi bırakmaz. Hani rol çalma... ...denen şey hani orada pek, onda pek kolay yapılamaz. Rol her zaman sahne onundur falan. Burada bence... Küçük oynayarak hı hı. gene aynı etki yaratabilmiş. O bakımdan hı hı. E, çok e, güzel bir oyunculuk yani. Ve zaten işte aldığı ödülleri de var. Yani öteki diğer ben böyle be, beğenilen rollerini ben sevmezdim bazen. Mesela tabii ki Google Kuş falan çok e, harikadır ama oradaki oyun çok dominant bir oyundur. E, Shining. Evet Shining tabii ki. Burada minim minimal oynuyor fakat gene de bence çok başarılı. O yüzden... Hı hı. Bir de unutmadan onu da söyleyeyim. Bu şeyle karşılaştıranlar var. Bu yol. E, ilk filmlerinden biri. E, Easy Rider'daki... Hmm. E, ...şeyle sanki o yola... Dön, dön ...yıllar sonra tekrar. Fakat ben tabii film olarak çok... E, ...birbiriyle çok ilgili filmler olmadığı halde. Öyle bir şey okudum. O da ilginç geldi bana. E, hı hı. Ama yani Jack Nicholson tabii çok büyük... E, ...etkisi var filmde. Az oynayarak var yani çok fazla abartmadan büyük oyuncu yani evet. Bana biraz o şey dedi. Ya yani şu DVD kapağındaki ya yani bir nasıl diyeyim? Çok e, nazik bir laf olmayacak ama kabız bir adam değil mi? Yani kendisini ifade edemeyen bir tek Andrug'a yazdığı mektuplarda açığa çıkabilen Ee, insanlarla ilişkilerini doğru dürüz gün yürütemeyen böyle bir iz bırakamayan işte evet kendi yani şimit yani bir... öyle ama bence burada şimit eleştirisinden ziyade ki yani belki de esasında bu, bu kelimeyi tekrar edilgenlik belki de işte bu rolleri yaptığımız için böyle oluyoruz ve yani esasında hmm. o genel olarak toplumsal bir eleştiriş şimiti üzerinden diye düşünüyorum evet. yani yoksa simiti tek başına Ee, yani kabız bir adam olduğu için yok Bunlar yok başına geliyor hat... bir şey e, bana gelmedi. Yani. Evet, evet. Yani Hatta şey e, filmin en sempatik kişisi aslında bir yandan da şimdidi diye düşünüyorum. Çünkü zaten de öyle olmasını istiyor yönetmen. Yani bizdeki etkisinin olmasını istiyor. Çünkü biz onun onun bakış açısından dünyaya bakıyoruz. Onun e, evet. duygularını en duyguya yazdığı mektuplardan onun sesiyle dinliyoruz. Dolayısıyla o bizim özdeşleşme ...şeyimiz... Ee, ...karakterimiz filmdeki. Evet belki de o kabızlık bizde de var. Bizde de var yani. Bizim <gülüyor> <tabii. kabızlığımızda> yani. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, fakat bu tarzı... E, e, ...hatta ben biraz fazla sempati duyduğunu bile... ...düşünüyorum şeyin. Alexander Payne'in bu karaktere ve belki biraz da... E, <gülüyor> ...haksızlık ediyor mu acaba diye de düşünmüyor değilim şeye. Yani işte Schmidt'in karısına olsun... Ya da işte şeydeki Descendants'da senden bana kalandaki George Clooney'nin canlandırdığı karakterin karısına e, olsun. Sanki e, ve hatta belki Nebraska'daki e, ki bu filmde de şimdinin karısını oynayan. Evet. oynayan e, aynı oyuncu oyunu. Nebraska'daki yaşlı adamın karısına olsun. Sanki bu, bunlarda şeyi hiç hatırlamıyorum. Sideways aklımdan çıkmış tamamen neredeyse. Sad Bey'de de kendi karısı oynuyor zaten Sandro evet. eski, eski karısı Evet eski karısı Biraz kadınlara haksızlık ettiğini açıkçası düşünüyorum yani bir Birincisi hep zaten bizi o erkek karakterle özdeşleştirerek bir anlamda zaten bir tarafa çekiyor Evet ee, Onun kafasından dinliyoruz, onun bakış açısından dinliyoruz Ee, Ama genelde bütün Hı. çoğu filmde yani çoğu kadın e, başvurlu Çoğ... oyuncusu olmayanların ve <gülüyor> yönetmeni olmayanların. Evet Yönetmenin zaten şovlukta evet. erkektir. Evet. O var doğru. Hı. Onu ben de e, hissettim <gülüyor> esasında yani. Ama e, hatta Roger Ebert e, işte ünlü... E, Müterveffa müterveffa şey, film eleştirmeni duayen eleştirmeni şey diyor o konuda işte diyor bu kadı, karısına böyle sayıyor işte bu kadın bu yaşlı kadın e, benim evimde ne arıyor falan ama diyor herhalde karısı da muhtemelen onun hakkında aynı şeyleri düşünüyordur. O geçmiş. Ama biz sanki, karısının o ne düşüncelerini düşündüm. görmüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya birkaç şey diyor esasında <gülüyor> e, bu e, damadı beğenmediği zaman karısı da diyor ki Ya diyor sen de diyor benim babam da seni beğenmemişti zaten diyor başlangıçta diyor <gülüyor> falan. Böyle bir nefes bir iç geçiriyor falan Jack Nichols'ın. Ama evet yani bir karısını işte kötülerken falan işte benim hep sözümü keserdi bilmem ne. işte o kokusu falan işte şeyleri buruşmuş göz çevresi falan diye bayağı bir kötülüyor yani. Ve daha sonra da tabii o aldatılma olayında da hani karısını esasında hani kötü insan olarak biraz şey yapıyor. Ama o tabii kitabı okumadığımız için hı hı. ne kadar Alexander Payne'in e, nefretidir. Ama de. sonuçta bayağı değiştirdiğini düşünürsek yani evet. isteseydi onu da ya yani, evet. yani Bir de şey işte o senden ba bana kalanla birlikte izlenmesi gerektiğini düşünüyorum aslında şeyin, Ebal Schmidt'in. E, hakikaten çok e, tematik benzerlikler var. Yani şu kızının e, kızına doğru bir yolculuk yapması iki filmde de var. Ee, iki filmde de evet, önce tamam. söyledik işte o karısının kendisini aldattığını öğrenmesi ve iki filmde de mesela kendisini sevmeyen bir kadını öpmesi söz konusu kahramanlarımızın. Orada da e, karısının sevgilisinin e, karısını öpüyor. şeyde Dissendorf'da. E, evet, evet. Burada da bir başka adamın karısını öpmeye kalkıyor. Kovuluyor. Evet. Sideways'te de esasında tabii vardır öyle bir şey ana karakterin. Hmm. Paul Geamat'in işte hmm. bir türlü yanaşamaması falan. Böyle eski karısına olan sevgisi vardır. Demek mi? Hmm. Aramaya çalışması falan. Hmm. İçki iç falan. Öyle bir e, eski karısı ile olan şeylerin bir karısıyla olan bir pro, bir aileyle ilgili daha doğrusu işte bir evlilikle ilgili bir problem var Alexander var. Payne'de. Evlilik Ya bence şey diye düşünüyorum. Yani şimdi burada evlilik kurumu eleştirisi falan. Bana biraz bu laf çok fazla bir şey ifade etmemeye başladı bir yerden sonra. Çünkü ne diyoruz? <gülüyor> Eleştiriyoruz. Bence ama. toptan ya. O evlilik kurumunu da genel olarak bir toplumsal hayat eleştirisinin içinde ha, ha. evlilik de nasibini alıyor. Nasibini alıyor. Evet. Ee, ama mesela Şimit karakterinin... Ve işte veya işte yine Descendants'daki George Clooney'in canlandırdığı karakteri şimdi tam adına aklıma gelmiyor. Matt miydi? Matt bir şeydi. Ben de onu hatırlayamıyorum. <gülüyor> Bu karakterler sadece ve sadece aslında kızlarıyla ilişki kurabilen erkekler. Yani gerçek anlamda bir kadınla bir e, birliktelik, gerçekten bir yakınlık, bir ilişki... Kramer'in yani, erkekler ikisi de öyleler. Schmidt seviyor kızını yani o gençliğini de seviyor kızını. Schmidt seviyor ama... canlandırdığı karakter de seviyor kızını George ve yani daha fazla seviyor bence. Schmidt yani uzaktan seviyor ve yani bir Şimdi laf geçemiyor. O aslında daha yakın olmak istiyor. Hiç evlenmesini istemiyor kızının. Ee, o adamı çok aşağılıyor, çok küçümsüyor. Yani mümkün olsa kızını kendisini alacak ama alamıyor. Şeyde de öyle bir şey var. Eee da sonunda zaten ne oluyor? İşte anne ölüyor vesaire herhalde ölüyor Şimdi tam ama yani kurtulmadığını hatırlıyorum En azından evet, mirasla evet. falan da bir şeyler ha, vardı bir şeyler yani, yerleşiyor falan ondan sonra oturuyorlar işte kızlarıyla televizyon seyrediyor yani sanki e, şimdiin bence e, ulaşmaya çalıştığı şey bu zaten bu denge evet, bir bu. bir taraftan öyle bir e, belki aile ellilik değil ama esas Bence kapitalist e, bir ekonomik sistemiyle ya da toplumsal hayatla bir derdi var beyin. Hmm. Mesela elective esasında bu hiç election. election pardon, hiç bahsetmediğimiz ilk yani konusundan bahsetmedik. Seçim. Onu izledin mi bilmiyorum çok çünkü vizyona girmedi Türkiye'de. Televizyonda seritmiş. O da beğenilir ve o da esasında bir rekabetçi toplumun eleştirisidir ve orada bir çok hırslı bir e, kız vardır. Hatta öğrenci falan ve hocaların da hayatını şey yapar sonra e, kariyerlerini falan şey. Ne bir kötü kadın. Var. Evet yine bir kötü kadın var ve ama bir taraftan da hep böyle bir rekabetçi toplumun eleştirisi ve orada büyük bir hırsın e, şeyi tabii eleştirisi var. Böyle bir yani temalar bu temalarla hoşlananlar için biraz da belki kadınları e, kızanlar için güzel burada ben de şey çıkıyorum belki. Bunları beğendiğime göre böyle ben <gülüyor> kendimi korkuyorum acaba bende de mi var böyle bir şey? Eee Yani e, bence çok önemli bir yönetmen. Bu arada ben şeyin de söyleyeyim. Bir Hang diye, G ile yazılan H-U-N-G diye bir dizisi vardı. Girmeyeceğim ona ama o da ilginç bir dizi. Ve onun da e, meraklıları, e, election'ı, e, seçimi yani e, seyrederlerse. Tabii ki Nebraska ile Yani esasında sadece Nebraska ile biraz daha popüler olan... Sideways'de şey yaptı, e, bayağı ses getirdi. Hatta şey aldı o sanırım. Sideways bence en, en hit olan eseri galiba ordu. Ee, Oscar aldı o şeyde. Hı -hı. Ee, özgün ya da şey senaryoda. U uyarlama. uyarlama, uyarlama. Özgün değil o da şey. Hı -hı. Hep onu karıştırıyorum. Uyarlama senaryoda ödül aldı o. Oscar aldı. O yüzden Paul Giamatti vardı işte. ve O da çok eğlenceli. Onun e, komik yönü tabii daha fazla bu. Tam komedya da yakın. Bu tragicomik dediysek, Abe Schmidt o bayağı komedi <gülüyor> sayılır ama tabii öyle ha ha hi, hi, American Pie tarzı bir komedi değil tabii. <gülüyor> evet Alexander Payne'dan zaten adını telaffuz etmek acıya karşılık geliyor neredeyse. Payne. <gülüyor> <gülüyor> Ondan öyle bir şey beklemek zor. Şimdi Stili Den'in Everything Must Go albümünden işte filmle aynı tarihte çıkan 2003 tarihli albümden Pi şarkı daha dinleyeceğiz. God Waker, Still 94.9 Açık Radyo'dayız. Ben Cüneyt Cebenayan, konuğum Ahmet Ilgaz'la Ergo Aniston Bot programında Alexander Payne'in Schmidt hakkında adlı filmini konuşuyoruz. Filmi üzerine konuşuyoruz. Schmidt hakkında hakkında konuşuyoruz. Schmidt hakkında hakkında konuşuyoruz. <gülüyor> Hatta ben de şey, senden bana kalandan kalanlar diye bir yazı yazmıştım. <gülüyor> Descendants adlı filmi için Alexander evet. Payne'in böyle bir... Biraz evet, önce özellikle. de Stili Denden. Stili Denden. Dinledik. Dinledik. Parça Neyse bu daha fazla <gülüyor> şey uzatmadan. Ya filmi işte yani benim sevme sebeplerim e, baktığım zaman yani orta halli e, refah toplumlarının orta halli e, sıradan insanların esasında e, söyleneni yaparak ya da onlara söylenen yollardan giderek fazla mutlu olamadıklarını, kariyer... E, hayalleriyle işte zengin olarak e, ya da işte e, bir diğer özel hayatlarında da bir aile kurup evlilik ve söylenenleri yaparak e, bir mutluluğa erişemediğini söylüyor bu film. Amerikan e, yaşam tarzının boşluğunu evet, belki de. Evet yaşam tarzı yani esasında hayatınızı başka şekilde de renklendirmenin gerekli olduğunu belki de yani böyle kariyer bitince e, evlilik bitince ya da e, taraflardan biri ölünce Dışarıda i̇şte bir dünya daha var. Evet. Yani e, belki Ve esasında o dünyayı da şöyle o Endungu tabii çok önemli orada. Yani bazen <gülüyor> e, gerçek e, bir mutluluğa falan daha yakın duruyor Endungu'ya verdiği o 20 dolarlar sayesinde. Esasında paylaşarak belki de insanlara bir Ee, bir şekilde yardımcı olarak bu parayla da olabilir. Belki de bir öğretimlerin eğitimlerine katkı do olarak katkı yaparak da olabilir. Yani onun esasında daha önemli bir e, kazanç sağladığını ve manevi olarak en azından insana bunu politik onu... olarak bir eleştiri sayılamaz sanki. Yani e... çünkü bir tür hayırseverlik yani o hayırseverlikle dünyanı yazık ki Endungular'dan birkaç tanesi kutuluyor ben da. Ben şöyle yani, küçümsediğimden değil. Anlıyorum yani ama... balık tutmayı öğretmek gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> da balıklarını tüketmemek gerekiyor. Tüketmemek yani... gerekiyor, tabii. <gülüyor> Daha güzel. Batılı ülkeler balıklarını tükettiler Afrika'nın. Aynen. Yani. Evet yani tabii ki ama bir taraftan da bu da önemli. Yani kendi e, hayatımıza ne kadar yabancılaştığımızı... E, bir, Bu çarkın içine girerek hı hı. onları da göstermesi açısından bence önemli. Zaten e, Alexander Payne'in filmlerinde böyle bir Haneke filmi gibi böyle çok e, sert bir politiklikten falan bahsedemeyiz. Yani daha şey e, çaktırmadan da ufak evet sloganlaştırmadan bağırmadan hı hı. E, belki anlamak isteyen diyelim. Tamam. tamam. <gülüyor> Peki çok teşekkürler Ahmet. E, maalesef biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, gelecek programda Ercan Kesal'la Kişlovski'nin Dekalagü'nü konuşacağız. Ne güzel. Görüşmek üzere. Erguvani İstimbo. Sinemasal sohbetler. And I walked away from New And I walked away from everything that's gray Oh I am a a woman, Radyo program destekçisi olun